laz da şey havalar böyle çocukçu çarpıcı havalar Elhu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillahi nahmedühu ve nestaînuhu ve nestağfirühü Ve nauzü billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiati a'malina Men men وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون يا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي إنك كنت بنا بصيرا وأفوذ أمر إلا الله إن الله بصير بالعبادة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون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 Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celalü hücumlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Allah azimişan hakka hak olarak tanıtırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابئا ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق أنه الحق قُمِ الرَّبِّ همْ وَأَمَّنَ الَّذينَ كَفَرُوا فَيَقُولونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرَهُ وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذينَ ويقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقتعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون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 وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَصَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ أَلِيمٍ صدق الله العظيم ve bellena resuluhu'n-nebiyü'l-kerim ve nahnu ala ma kâle ve râzıkunâ ve mevlânâ min eş-şâhidîne eş bi kalbin selîm. Evet okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri şöyle buyuruyor. Ve beşşir. Ve beşşir ellezîne müjdele o kimseleri. Kim o kimseler kimlerdir? Âmenû iman eden. İman edenleri müjdele iman edip Ve amilu salihati Ve salih amel işleyenleri müjdele Öncekileri Münafıkların efendim Sıfatlarını sayarken Burada da şimdi cennet ehline iman ehline efendim, Ameli salih işleyenlerin Müjdelemesine bir işaret ediliyor Ve beşşirillezine amenu Sen iman edenleri Müjdele ve amilu salihati Salih amel işleyenleri İnne muhakkak ki lehum onlar için vardır. Ne vardır? Cennetin cennetler vardır. Hangi cennetler? Tecri akıyor. Akan cennetler. Neyi akıyor? Min tahtiyel enhar. Altlarından ırmaklar, nehirler akan cennetler vardır. Evet. Minha orada he, enhar. Kullama her ruziku her e, rızıklandırıldıklarında minha orada yani orada her rızıklandırdıkları şeylerde ellazi ruzikna rızıklandığımızdır rızıklandırıldığımızdır diyor. Neden? Min qablu önceden. Daha önce biz dünyada bunu yiyorduk ya, bunların benzerlerini yiyorduk ya bu da o benzerleri yediğimiz önceki rızıklandığımız rız rızıklardandır. Neden? Kalu minha neden min semaretin ürünlerden ürünlerden meyvelerden sebzelerden rızkan rızık olarak kalu derler bu bu daha önce rızıklandırıldığımız şeydir neden min kabli önce ve verilecektir bihi onlara ne verilecektir müteşabihen birbirlerine benzeri olarak olan şeyler verilecektir. Dünyada yemiş olduğumuz bu gıdalar ahiretin müteşabihidir, benzetmesidir yani. Bir nevi fotokopisidir manası desek yine yerindedir. Çünkü esas yani e, şey o or, asıl oradadır. Evet. Müteşabihen, birbirinin benzeri olarak. Ve lehum onlar için vardır fiha. Ney vardır orada onlar için vardır. Ne vardır? Ezvacun eşler vardır hangi eşler mutaharatun tertemiz eşler vardır onlar için onlar için tertemiz eşler vardır <gülüyor> <gülüyor> vahum onlar fiha orada halidun sürekli olarak kalıcıdırlar. yani onlara ölüm yok dünya hayatın sonu yok hayatın bitmesi yok evet toparlayacak olursak yani ayeti kerime bize şunu diyor ve iman edip ve salih amel işleyen kimseleri müjdele ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak onlar için altından ırmaklar akan, nehirler akan cennetler vardır. Onlar orada rızık olarak ürünlerden her rızıklandırıldıklarında bu daha önce rızıklandırıldığımız şeylerdir derler. Onlara birbirinin benzeri olarak verilecektir. Orada onlar için temiz kılınmış eşler de vardır ve orada onlar da sürekli kalıcılardır. Müfessirler şöyle der, cennet ehline rızık olarak cennet meyveleri verilir ve o rızık onlara melekler getirir. O rızkı onlara melekler getirir. Onlara ikinci defa sunulduğunda bu daha önce bize getirdiğiniz şeydir derler. Melekler ey Allah'ın kulu ye, rengi aynı olmakla beraber tadı farklıdır derler. Yani gördüğün renk şekil aynıdır ama senin yiyeceğin tadı farklıdır. Dünyada gördüğün portakalla ahirette gördüğün portakalın tadı farklıdır. Gördüğün efendim elma ile ahirette görmüş olduğun elmanın tadı farklıdır. Evet. İnnallâhe <t> doğrusu Allah la yestahî çekinmez. Neden? Ey yad-ı Meselen, misal vermekten çekinmez Allahu Teala. Neden? den ma bir sivrisineği misal vermekten çekinmez diyor Allahu Teala. Sema herhangi bir şeyi sauka ondan daha üstün olanı da misal vermekten çekinmez diyor Allahu Teala. Fama gerçekten ellezine edenler amenu iman edenler gerçekten iman edenler sayalemune bilirler ki ennehu o kesinlikle nedir? El-hakku bir haktır, bir gerçektir. Neden? Min-rabbihim, Rablerinden. Rablerinden bir haktır, bir gerçektir. Ve emmel lezîne o kafir olanlar ise, kafir olanlara gelince, feyekulûne, onlar derler, el-lezîne feyekulûne, mâza neyi erâde kastetmiştir, Allah-u Allah allah Teala bu misali vermekle neyi kastetmiştir? Yani sivrisinin misalinin ne, ne hacet var ki, niye kastetmiştir? Kafirler öyle diyecekler diyor. مَا هَذَا ma هَذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلَا allah Teala bunu misal vermekle neyi kastetmiştir? Halbuki Cenab-ı Hak Celle ve yudillu, bunun için misal, misal vermiştir, yudillu <gülüyor> bihi, onunla bir takım kimseleri saptırır, Kethira pek çoğun onunla efendim o misali vermekle pek çok insanı saptırır. Ve yehdi bihi kethira birçoklarını da doğru yola getirir. Yani o misali vermekle mesela bir kısım diyecek çıkıp diyecek ki ya Kur'an'ın sivrisineğin Kur'an'da ne işi var? Mesela halbuki Cenab-ı Hak diyor ben onu diyor imtihan için verdim. Bununla bir kısım efendim kafirleri saptırır. iman edenlerin de hidayetini artırır. Evet ve yehdi bihi onunla bihi onunla ketira onunla bir da hidayete getirir ve ma yudilluh saptırmaz neyi bihi onunla onunla saptırmaz kimi illa başkasını kimi saptırır fasıkun fasıklardan başkasını saptırmaz yani Allahü Teala bu misalı verirken mesela ancak fasıklardan başkasını saptırmaz diyor evet doğrusu Toparlayacak olursak Allah bir sivrisineği veya ondan daha üstün olan herhangi bir şeyi misal vermekten çekinmez. Gerçekten iman edenler bilirler ki o kesinlikle Rablerinden bir haktır ve kafir olanlar olan kimseler ise Allah bu misalle neyi kastetmiştir derler. Onunla pek çoğunu saptırır ve birçoğunu da onunla hidayete erdirir ve onunla fasıklardan başkasını saptırmaz. Demek ki saptıracak olan, saplacak olan kim, kimlerdir? Fasıklardır. Allahü Teala Kuranda sinek ve örümceği zikredince müşrikler acaba sinek ve örümceğin ney, örümceğin nesi var da Kuranda anılıyorlar? Yani onlar aklerdirmediler. Yani Allahü Teala niye sinekle örümceği kastetti? Dediler de Allahü Teala bunun üzerine bu ayeti indirdi. İşte şimdi ayetin sebep mesela nüzulü sebebine baktığınız zaman ayetin nüzul sebebi kafirler mesela itiraz ettiler bu mesela Allah-u Teala'nın örümcekten işte efendim e, sivrisinekten bahsettiğini mesela edince müşrikler itiraz ettiler. O müşriklerin itirazı üzerine Allah-u Teala bu ayeti indirdi. Ellezîne onlar <gülüyor> ki yankudûne bozarlar ahdallahi Allah'a vermiş oldukları sözü Ahdi bozarlar. Neden? Min ba'di mithaqihi pekiştirilmiş, sözü kesinleşmiş bir sözü verdikten sonra Allah'a vermiş oldukları sözü bozarlar. Bozarlar. Evet. Ve yekt'un keserler neyi keserler? Ma o şeyi keserler ki emre emrettiği kim Allahu Allah Allah'ın emrettiği şeyi keserler. Bir kendisiyle en yusale birleştirilmesini ve yufsidune fesat çıkarırlar en fesat çıkarırlar neden nerede fesat çıkarırlar erda yani yeryüzünde de fesat çıkarırlar en yusale ve la yufsidune fil ardi onlar yeryüzü Allah'ın birleştirilmesini mesela emrettiği birleştirilmesi gereken şeyi keserler ve yeryüzünde de fesatlık çıkartırlar fil ardi yer yüzünde. işte onlar var ya. Nedir? Humul hasirun. Onlar Hüsrana ermişlerin ta kendileridir. Yani burada Cenab-ı onlar ki diyor Allah'ın ahdini pekiştirilmiş sözünden sonra bozarlar. Allah'ın kendisiyle birleştirilmesi emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar ve onlar Hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Ashab Ashab-ı kiram arasında bir gruptan şunu rivayet etmektedir. Şanı yüce Allah'ın, Allah münafıklara onların misali bir ateş yakanın hali gibidir. Ayet 17 daha önce geçmişti. Yahut boşanan yağmur gibidir. Ayet 19 önceki okumuş olduğumuz ayetlerde. Buyurduklarında buyruklarında münafıklara ait bu iki misali verince münafıklar Allah böyle misaller vermekten daha yüce ve üstündür dediler. Bunun üzerine yüce Allah da gerçekten Allah bir sivrisineyi misal vermekten çekinmez. İşte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir buyruklarını indirdi. Yani bununla neyi indirdi? O buyruğu onların o itirazlarına karşı indirdi ki ben bunu söylerken sizi imtihan ediyorum bununla. Evet. Keyfe nasıl tekfurune inkarcı oluyorsunuz. Nasıl inkar ediyorsunuz? Neyi? Billahi Allah'a karşı nasıl inkarcı olabilirsiniz? Ve kuntum siz idiniz neye? Emuaten ölüler idiniz. Fe ahyâkum sümme, sümme yumitukum sümme yuhyikum. Fe sizi diriltti. Siz önce ölüydünüz. Allah sizi diriltti. Sümme sonra yumitukum öldürecek. Sizi sonra öldürecek. Sümme ondan sonra yine yuhyikum sizi tekrar dirilttecek. Yuhyikum ثُمَّ اِلَيْهِ Ondan sonra yalnız ona terturcaûn ona dönürüleceksiniz. Yani Allah'a karşı Celle Celaluhu nasıl inkarcı oluyorsunuz diyor siz ölüler idiniz de sizi diriltti sonra tekrar diriltecek sizi tekrar öldürecek sonra tekrar diriltecek yalnız ona dönürüleceksiniz. Yaratan Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz halbuki siz babalarınızın sülbünde ve annelerinizin rahimlerinden yokluk aleminde bir nutfe idiniz. Yani açıklaması böyledir. Bir nutfe idiniz de sizi yaratıp dünya yüzüne çıkarttı. Dünya yüzüne çıkarttı. Sonra eceliniz geldiğinde sizi öldürecek, daha sonra sizi kabirlerinizden yeniden diriltecek, sonra da kıyamet gününde hesap ve ceza için ona döndürüleceksiniz, ona götürüleceksiniz daha sonra yüce Allah öldükten sonra dirilmenin mümkün olduğunu gösteren delili zikretti evet huvellezî <Sessizlik> <Sessizlik> odur yani o Allah'tır ki halaka yaratan lekum sizin için o Allah Celle Celaluh'tur ki sizin için yaratan ney Ma ne varsa fil ardi yeryüzünde ne varsa cemian yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan summes dum sonra istiva edip ila semai göğe istiva edip fasawha huna onları düzenleyen onları düzenleyen neyle seba 7 gökhane halinde 7 gök halinde de onları düzenleyen ve huve o o kulli her şeyin her şeyi alimun hakkıyla bilendir. O Allah celle celaluhu her şeyi hakkıyla bilendir. Yani yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan sonra göğe istiva edip yedi gök halinde onları düzenleyen odur. O her şeyi hakkıyla bilendir celle celaluhu. İnsan kendi yaratılışı üzerinde durup düşündüğünde ne kadar içinde yaşadığı şu aleme de göz çevirip bakmalıdır. Nitekim yukarıdaki iki ayet düşünebilen akıllara önce insanın sonra da yeryüzünde gök, yeryüzünden gökyüzüne, yaratılışına işaretle bu yolu göstermiş ve ancak bu yolun Allah'ın varlığı ve birliği inancına götüren en emin bir yol olduğunu ortaya koymuştur. Celle Celaluhu. Bu bakımdan insanın önce kendine sonra da dış alame yönelip bakması, gördüğü şeylerin nasıl vücut bulduğunu düşünmesi gerekir. Yeryüzünün ve yeryüzünde bulunan her şeyin, yeryüzünün ve yeryüzünde bulunan her şeyin, sonra gökyüzünün ve gökyüzünde bulunan her şeyin bir yaratıcı olmadan kendi kendine vücut bulması mümkün müdür? Bütün bunların bir yaratıcısı olması gerekirken, bütün bunların bir yazıcısı olması gerekirken insanın hala Allah'ı inkar etmesi düşünülebilir mi? Ki bu mesela ayet kelimesindeki açıklamada böyle. Evet. Şimdi edebü'l lisandan şey yapıyoruz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Yala bin Ubeyt'ten yanımıza Muhammed bin Suka radiyallahu teala an girdi ve dedi ki: Size faydalanmış olduğun sizin de faydalanacağınız faydalanacağınızı umduğum bir şey söyleyeyim. Bize ata bin Ebi Rabbah radiyallahu şöyle demişti. Sizden öncekiler fuzuli sözlerden hoşlanmazlardı. Sizden öncekiler gereksiz, lüzumsuz sözlerden hoşlanmazlardı. Yani mesela e, sahabe-i kiram efendim sahabe-i kiramdan önceki takva sahipleri mesela ben İsrail'den önceki takva sahipleri, Kur'an'a, önce mesela hak kitaplara, yani Allah'tan inmiş olan kitaplara, evet. efendim tabi, tabi olanları, Kur'an'a tabi olanları, yani önceki dedikleri, mesela onlardan sonra mesela, o e, mesela bu ümmetten önceki ümmetin, ondan sonra sahabeler, tabi'inler, tebe-i tabi'inler, yani diyor ki, sizden öncekiler fuzuli sözlerden hoşlanmazlardı. Allah'ın kitabını okumak, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak ve geçimleri için söylemeye mecburen muhtaç oldukları sözler dışındaki sözleri fuzuli sayarlardı. Gereksiz sayarlardı. Şu ayetleri inkar mı edersiniz? Bakın, dikkat buyurun. Bu ayet-i kerimeler gerçekten çok düşündürücü ayet-i kerimelerdir. Halbuki üzerinizde gözcü melekler kıymetli katipler var. İnfitar Suresi ayet 10-11. Yani sizin üzerinizde konuşmanızı konuşurken neyi konuşuyorsunuz? Neye göre konuşuyorsunuz? Hayır mı konuşuyorsunuz? Şer mi konuşuyorsunuz? Sizin konuşmuş olduğunuz o hayır ve şerri sizin üzerinizde gözcü melekler ve gözcü katipler tarafında onlar efendim kayda geçiyor. E, hatırla ki biri sağında biri solunda iki melek işlediklerini tespit ederler. Kaf suresi ayet 17. Yani hatırla ki hem sağında hem solunda iki tane melek var. Onlar sizin ne yaptıklarını, ne işlediklerinizi tespit ederek onları kaydederler. Kaf suresi 17. Ağzından bir söz çıkmaz ki yanında hazır bir gözü bulunmasın. İşte onun için şöyle bir sözlerimize dikkat etmemiz lazım. Tek başımıza olursak, iki kişi beraber olursak, fısıldaşma da Allah için yapılır. Şeytanlık için değil onun arasını, bunun arasını karıştırmak için değil. Buyur. Ben yaşam, okum, daha Söyle. Kur'an oku, ayet değil oku. De. La ilahe değil illallah diye salavat getir. De. Salavat getir. O, o, o evet. evet. evet. Tamam. Hı -hı. Büzel, evet. Güzel, güzel değil mi? evet. Şimdi onlar şey şey yaparken mesela bildiğin surelerde ayet kelimeler oku. Evet. Mesela işte efendim ondan sonra salavat-ı şerife getir. Ondan sonra ilahiler de söylerken güzel sözlü mesela hani şöyle bir davete icabet edecek mesela ha güzel şeyleri söylersen sıkıntı yok. Evet. Ağzından bir söz çıkmaz ki yanında hazır bir gözü bulunmaz. İşte onun için her insan şöyle bir kendini muhasebe etmeli. Ben kiminle neyi konuşuyorum? İki kişi bir arada dururken fısıldaşırken neyi fısıldaşıyorum? Ahmed'i mi? Mehmet'i mi? Hasanımı, mı, mi, onun bunun arasını açmak mı, yoksa Allah'ın emirlerini ve efendim yasaklarını birbirimize tavsiye etmek mi? Eğer birisinin mesela hakkında dedikodusunu, efendim işte çekiştirmesini, arkadan konuşmasını, işte bunu sayarsak, işte buradaki azda çıkan her söz, o yanındaki gözcü melek onu kayda geçirir, kıyamet günde karşımıza geçirecektir. İşte onun için konuşurken çok dikkatli olmak lazım çok dikkatli olun onu o esnada efendim eğer bir kul hakkında bu söylendiyse o kuldan helalik alınmalı mesela diyelim ki şimdi ben sizin arkanızda işte diyorum ki Arif abi şöyledir Arif abi böyledir sizi çekiştiriyorum mesela haşa yani misal olarak sizi, seninle ikimizi misal veriyorum şimdi ben sizi bu efendim diyelim ki arkan, yanınızdayken o sözü söylediğim zaman belki hoşuna gitmeyecekti Hoşunuzun yanındayken, hoşuna gitmeyen bir söz, arkanızda konuştuğum şey de aynıdır. Bu gıybete girer. Dolayısıyla o gıybet de çok tehlikeli bir şeydir. Çok tehlikeli bir şeydir. Evet. Ağzından bir söz çıkmaz ki yanında hazır bir gözcü bulunmasın. Kaf suresi ayet 18. Sizden biriniz amel defteri açıldığında, içindekilerin çoğunun, ne diniyle ne de dünyasıyla alakalı olmayan şeylerle dolmuş olmasından, utanmaz mı? Bakın. Sizden biriniz amel defteri açıldığında bakın şimdi mesela şöyle biz burada beş altı kişiyiz. Şimdi birimizin içerisinde şöyle bir birimizin bir hatası ortaya dökülürse eyvah ya şu insanlar hepsi hat, hatamı gördüler. Ne kadar sıkılırız. Ne kadar utanırız. Ne kadar efendim kendimize şey kendimizi kendi kendimizi kahrederiz. E düşünün kıyamet gününde Öyle bir günde ki bütün suçlar ortaya dökülecek. Şimdi ben kalbimde geçirdiğimi sen bilmezsin. Senin kalbimde geçirdiğimi ben bilmem. Ama gö Allah o gözcü melekler vasıtasıyla o kalpte geçeni yazmaz. Fiile geçmedikçe. Ama kalpte geçeni Allah bilir. Allah bilir. Fakat o kalpten geçen şey fiiliyata dökülmedikçe şey, onun için bir sıkıntı yok. Evet. İşte onun için... Sizden biriniz diyor amel defteri açıldığında içindekilerin çoğunun ne diniyle ne de dünyasıyla alakalı olmayan şeylerle dolmuş olmasından utanmaz mı? Onun için işte o gün için amel defterimizi güzel şeylerle dolduralım inşallah. Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin radıyallahu anhu dedi ki insanın dili yazıcı meleğin kalemidir. Nefesi de onun mürekkebidir. İnsanın dili Yazıcı meleğin kalemidir. Yani siz konuşursanız konuşursanız o yazar. E dolayısıyla onun kalemi olur. Nefesi de onun mürekkebidir. Yani konuşması aldığı verdiği de onun mürekkebidir. Ya ne güzel bir şeyler değil mi? Evet. Mücahid radıyallahu an dedi ki insan hiçbir söz söylemez ki yanında hazır bekleyip gözetleyen yazıcı olmasın. Kaf suresi 18 ayeti hakkında iki yazıcı melek kastediliyor dedi. Yani bu ayet bir kişi için değil yani. İki yazıcı meleği kastediyor diyor. Evet. Biri sağında, biri sonunda. Sağındaki sevabı yazar, sonundaki günahı yazar. Evet. Yine Mücahid Radyalhan dedi ki her söz yazılır. Hatta adam çocuğuna, çocuğunu susturmak için. Dur ben sana şunu şunu alacağım şunu şunu yapacağım der bu da yalancık olarak kaydedilir bak mesela şimdi çocuğunu kandırır der ki oğlum kızın bak dur sen dur, durursan şu iş yapmasan sana şunu şunu alacağım ama söylüyor da almıyor bu da yalan, yalan yazılır Al, alırsa sıkıntı yok yani çocuk da olsa ona verilen sözü şey yapmamak gerek yani yani mesela nasılsa bu çocuktur anlamaz dememek gerekiyor çünkü kayda geçer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi dedi ki ya Resulullah ben dedi efendim işte e, şeye gideceğim savaşa çıkacağım ama benim binecek bir atım yok bir bineğim yok Allah Resulü dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem ey arkadaşlar dedi kardeşinize bir deve yavrusunu getirin bakın bir şakadır bu bir şakadır ama ciddi bir şaka adam dedi ki ya Resulullah dedi deve yavrusu beni taşır mı hiçbir deve var mı ki devenin yavrusu olmasın bakın bir, hani doğru bir şey şaka doğru şey birisi geldi dedi ki sen kimsin ben falan ne oğluyum He, o gözünde ak olan kişinin oğlu musun? Yarasıla benim babamı gözde ak yok ki. Hiçbir göz yok ki içinde ak olmasın diyor. Bakın, ne yani? Doğru yani. Her şey doğru. Yani Allah Resulunun şakası da ciddidir, ciddi, ciddi ciddidir yani. İşte onun için mesela diyor ki her söz yazılır. Hatta adam çocuğunu susturmak için, dur ben sana şunu şunu alacağım, şunu şunu yapacağım der. Bu da yalancık olarak kaydedilir. Yani küçük bir yalan. Evet. Ya. Hasan Elbasir Radyalan dedi ki, Ey Ademoğlu, senin için sayfeler açıldı. İki Kerim Melek amellerini yazmak için görevlendirildi. Öyleyse sayfelerini dilediğin gibi doldur, ister çok yap, ister az yap. Sayfeler senin için açık. İster iyilikle doldur, ister kötülükle doldur. Ya. Hadis-i şerifler gayet açık yani. Başka bir açıklama ihtiyaç yok. Evet, 65. hadisten kalıyoruz. İnşallah bir başka başka başka derste de biz ömrümüz yeterse onu oradan devam edeceğiz. Evet, geçen akaidten akaidin kısımları demiştik. İslam akaidi dört ana kısım da ayrılır demiştik. Her biri kendi kısmında, kendi aralarında bölümleri vardır. Birincisi demiştik, birinci kısım ilahiyattır. Yani şan Allah'ın varlığına, birliğine teallük eden o hususlardan, hususlardan isim, fiil, sıfat ve sıfatlarından bahseder. Kişinin Mevlası hakkında inanması gereken hususlar da bu kısma dahildir. Bugün biz efendim ilahiyat bölümünü işleyeceğiz inşallah. İkinci kısım demiştik nebeviyattır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yani efendim sıfatlarından, ismetlerinden, günah olmalı, günahsız olmalarından, peygamberliklerine olan ihtiyaca kadar bu da o bölümde bahseder. Üçüncü kısım ruhlar alemidir. Evliyeye taluk eden hususlarla mucize, keramet, semavi, ilahi kitaplar da bu kısma dahildir. Üçüncüsü kısım, üçüncü kısım. Ruhlar alemidir ki maddi alemin dışında bir alemle ilgili hususlardan bahseder. Melekler, cinler, ruhlar gibi. Dördüncü kısımda semiyattır. Yani bu da işitmek suretiyle bilinen hususlardır. Berzah, ahiret hayatı ile ilgili konulardan bahseder. Kabir hali, kıyamet alametleri, öldükten sonra tekrar dirilme, mahşer, hesap ve ceza gibi. Evet. Şimdi biz burada bu e hafta inşallah ilahiyatı işleyeceğiz sadece ondan sonra diğer hafta zamanımızı fazla şey yapmamak için en azından bir şöyle kısa kısa bazı şeylerde şey yapsak iyi olur ilahiyat şanı yüce Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu Allah Zülcelaluhu'nun Zülcelaluhu. zat kibriyası ve beşer aklı ey kardeşim bil ki Allah bizi ve seni hakka ulaştırdı doğru yolu, yolu gösterdi Şüphesiz ki Allah'ın zat beşer aklının ihata ettiğinden, anlayabildiğinden çok büyüktür. İnsani fikirlerin idrak etmesinden çok yücedir. Çünkü ne kadar yüksekliğe ulaşırsan ulaş, anlayışın ne kadar olursa olsun kuvvet ve kudretin sınırlıdır. İnsanoğlu da bu var. Belirli noktaya kadar ulaşabilir, hudutların dışına çıkamaz. Sınırlı olan bir akıl, sınır kabul etmeyen bir varlığı nasıl anlar? İnşallah bu mevzuyu hususi bir konu halinde ele alacağız. Şimdilik sadece şunu bil ki beşerin aklı kısadır, eşyanın hakikatini anlayamaz. Fakat şunu da zikredeyim ki cisimlerin en büyüğünden en küçüğüne kadar temas edebileceğimiz kısımların dış yüzünü aklımızla ve duyu organlarımızla tanıyabiliriz. Birçok eşya da vardır ki ondan faydalandığımız halde. Hakikatini bilemeyiz. Elektrik, mıknatıs ve bunlara benzeyen şeyler de böyledir. Bugün hala en büyük bilginler bile bu hususta hiçbir şey söylememektedir. Zaten, zaten eşyanın kuvvet, eşyanın kuvvetli olursun ol, eşya ne kadar kuvvetli olursa olsun, onun kuvvetini yüklenemezsin. Ne kadar büyük ve dayanıklı olursan ol, bu yola girdiğinden hastalanırsın. İlaç bulmak pek kolay olmaz. Bunun için. Allah'ın seçkin ve salih kulları bu yolu seçtiler. Onlar Allah'ın zatını değil, onun yüceliğini, azametini düşündüler. Ve öyleyse sana yaraşan da budur. Onların tuttuğu yolu tut, bu sayede yolunu şaşırmazsın, selamete ulaşırsın. Şibli radiyallahu an dedi ki, şanı yüce Allah'ın zatı hakkında soruldu. Şibli radiyallahu anh'ında cevap verdi, Allah birdir. Varlık alemiyle tanınmıştır. Onun için bir sınır ve hudut yoktur. Harflerle ifade edilmeden önce de o vardı, vardı, birdir daima öyle kalacaktır. Evet, Allah nasip ederse inşallah e, gelecek olan e, dersimiz Allah Celle Celaluhu isimleri, Allahü Teala'nın esma ve o onu işleyeceğiz inşallah. Bu burada kalalım, bu, bununla ilgili. Şimdi Geçen hafta kalmış olduğumuz yerde tabaklamanın hükümleri ile ilgili meseleden değdik. Demiştik ki tabaklama ölmüş bir hayvanın derisi tabaklamak ile temizlenir. Yalnız domuzun ve köpeğin derisi ve bu hayvanların başka bir hayvanla birleştiği neticesinde doğan yavruların yavruların bu şekilde bunlar da efendim tabaklanmakla temizlenmez. Mürdarın yani şer'i kesimle kesilmeyen hayvanın kemiği ve tüyü de necistir. Ancak insanoğlunun derisi, tüyü, kemiği, ölüsü necis değil. Bunlar müstesnadır. Niye? Çünkü insanoğlu en mukerrem bir varlık olduğundan ötürü. Şimdi biz geçen domuzun efendim e, derisinin şeyiyle ve domuzun haramlığıyla ile ilgili efendim o açıklamayı görmüştük. Şimdi bugün köpeğin efendim haramlığı ile ilgili açıklamayı göreceğiz. Mezheplere göre köpeğin necisliği. Hanefilere göre köpeğin bizatihi necis olmadığıdır. Yani necisil aynı değildir. Necistir ama necisil aynı değildir. Zira korunma ve avlanmadan ondan yararlanmaktadır. Domuz ise bizatihi necistir. Yani hanefiler demişler ki efendim köpeği e, domuzdan ayırmışlar yani domuz gibi necis değildir demişlerdir yalnız köpeğin ağız suyu veya salyası ve tersi necistir vücudun diğer bölümleri buna kıyas edilmez ağzını kaba sokarsa yedi defa yıkanır bu hanefilerin efendim iştihatlarına göre malikilere göre buraya dikkat buyurun isterseniz aslında e, devamlı söylüyoruz unutuyorsunuz Unutmayın inşallah ellerinize bir not defteriniz, bir kaleminiz olsun. Yani çünkü burada mesela bazen öyle bir durum olur ki bir şey yazdığınız takdirde yazıyı yazı yazmakla o kafada yer eder. Şöyle bu yazı ile ilgili bir misal vereyim. İmam Gazali Hazretleri sefer bir seferden geliyor. Yolda aşkıyalar tarafında efendim yolları kesiliyor. İmam Gazali efendim tabi o efendim o kafiledeki bütün insanların üzerlerinde neleri varsa hepsini alıyorlar i̇mam Gazali'ye geliyorlar, bakıyorlar bir torba. Ya diyorlar şu torbamı almayın benim elimde. Onların aldığınız şeyler size yaramaz. İçinde kitaplarım var, benim notlarım var. Ondan sonra lütfen bunları bana iade edin. Her ne kadar söylüyorsa o efendim işte eşkıya başı onlarla alay eder. Ya diyor efendim şu anda hoca, Demek ki o zaman i̇mam Gazali e, efendim e, daha çocuk yaşındaydı. Demek ki işte, hoca şu anda ben, bu elindeki torbayı alsam şu anda senin ilmin benim kabzamın elimin kabzasındadır. Ben şu anda onu alsam senin ilmin yok oldu demektir. Efendim tabi ısrar üzere acıyor veriyor. Gelir gelmez ilk etapta efendim İmam-ı Gazali'nin yaptığı ilk iş o kitaplarına almış oldukları notları kafaya alıp ezberlemek. Bakın işte onun için şimdi ilim böyledir mesela. Bir şeyi ne kadar yazarsanız, ne kadar not tutarsanız o kadar akılda kalır. Mesela yarın diyelim ki bir şey şey yaptığınız zaman belki hemen ipucu olarak yani aklınıza aldığınız şey ya acaba şu mezhebe göre bir neydi? Helal mıydı? Haram mıydı? Şimdi helal mıydı? Haram mıydı? Şüpheli bir şekilde birisine sunarsanız günaha girersiniz. Bilmediğiniz bir şeyin hakikatini söylüyorsunuz. Ama... Onun hakikatinin gerçekten bu, şu mezhep böyle helaldir demiş. Bu mezhep haramdır demiş. Şu mezhep şunu demiş. Şu mezhep şunu demiş. Onu mesela not olarak alırsak hem bizim için yani hem çocuklarımız için hem de toplum için hem de Allah'ın dini için. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattır. Kim için ya Resulullah? Allah için, peygamberi için ve Müslümanlar için. Onun için bu nasihatleri de hepimiz birbirimize yapmamız lazım. Evet. Demek ki mezheplerdeki hanefilere göre köpeğin bizatihi necis olmadığıdır ama efendim onun efendim suyu, ağız suyu, vesalyası ve tersi necistir diğer bölümleri buna kıyas edilmez. Ağzını bir kaba sokarsa o kab yedi defa yıkanır. Malikilere göre köpek ister beslenmesine izin verilen bekçi veya çoban köpeği olsun isterse başka köpek mutlak olarak temizdir sadece ağzını soktuğunda meşhur olan görüşe göre teabuden yani ibadet etmek için yedi defa yıkanır ayağını veya hareket ettirmeden dilini sokarsa soksa veya salyası düşse yıkamak gerekmez. Malikiler de o da efendim köpek hiçbir şekilde necis değildir, mutlak temizdir yani şey gibi değildir efendim domuz gibi değildir yalnız ibadet amaçlı olarak ağzını diyelim ki bir suya soktuğunda eğer bir insanda onunla abdest alacaksa onunla alamaz. Ama burada diyor meşhur görüşe göre. Bak mesela meş orada iki görüş var. Bir görüşe göre ya ondan da bir sakınca yok. Meşhur görüş ibadet tabudi ta olan bir ibadetten ötürü ona ağzını soktuğundan dolayı yıkaması gerekiyor. Ee, i̇ki mezhep biri biraz işte necistir dedi. Yani işte ağız salyası ve suyu ve salyası tersi necistir dedi. Diğer bölümler necist değildir dedi. Malikiler de hiçbir şekilde köpek necist değildir dedi. Gelelim Şafii ve Hanbelilere göre. Onlar da köpek ve domuz ondan türeyenler bunların artı teri necistir. Onlar İmam Şafii ile İmam Hanbeliye göre köpeğin köp domuz nasıl necisse köpek de domuz gibi necistir. Ve ondan türeyenler de bunlar gibidir. Bunların ...efendim artı, teri de... ...her şey necistir. Bunlarla kirlenen eşya... ...biri toprakla... ...olmak üzere yedi defa yıkanır. Bakın mesela iki mezhep... ...yedi defa suyla ile yıkanır dedi. İki mezhepte yedi defa... ...efendim su bir defa toprakla. Tafir deniliyor buraya. Bizim memlekette bunu hep yaparlardı. Bir kere toprakla... ...efendim onu şey yaparlar. Yedi kere su ancak... ...bu ancak onu temiz hale getirir. Tahir, tahir hale getirir. Bununla kirlenen... evet yedi defa yıkanır. Darakutni Kutni ve Hakim'in rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin evine çağrıldı ve gitti. Sonra da başka bir eve çağrıldı ve gitti. Evet. Uyuyanlara su dağıt. Muhammed Şamil. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir eve davet edildiğinde çağrıldığında gittim. Sonra başka bir eve çağrıldığında oraya da gittim. Sonra da başka bir eve çağrıldı oraya gitmedim. Kendisine bu anlatılınca filanın evinde köpek vardır buyurdu. Dikkat buyurun. Filanın evinde köpek vardır buyurdu. Filanınkinde de kedi vardır denince kedi pis değildir dedi. Bundan köpeğin necis olduğu anlaşılmıştı. İslam fıkhı ansiklopedisi cilt bir sayfa 109 110. Hatta efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köpeğin olduğu eve melekler de girmez. Onun için buna iyi dikkat etmek lazım. Şimdi köpek heveslileri bugün efendim çocuktan çok köpeğini severler. Alırlar köpekleri kucaklarına öperler. Bunu tıp ben mesela efendim şey yapılmıştır. Köpekte birçok mikroplar nasıl tespit edilmiştir. Tıp ben bugünkü tıp yani. Evet. Evet, bu mezheplere göre köpeğin necisliği böyle. Burada inşallah anlaşılmayan bir şey yok. Zaten o dersen sonra anlaşılmayan konuları soracağız inşallah. Evet köpeğin demiştik dedik mesela ibarenin ibareden tekrar alıyorum. Ölmüş bir hayvanın derisi tabaklamak ile temizlenir. Yalnız domuzun ve köpeğin derisi ve bu hayvanların başka bir hayvanla birleştiği neticesinde doğan yavruları. Evet. Bunlar hepsi necistir. Ondan sonra eee bunlar tabaklamakla temizlenmez. Burada yine bir açıklama var. <gülüyor> Deri dibaat edildiğinde temiz olur. Deri dibahat yani tabaklandığında temiz olur. Bunu Buharin ve Müslim İbni Abbas radiyallahu teala Anhu'dan rivayet etmişler Malikiler dibaatı Temizleyici yollardan saymamışlar Malikiler Tabaklama mesela Tabaklama kazma yoluyla olur Güneşte kurutma yoluyla olur Efendim işte tuzlama yoluyla olur Yani bunlar hepsi tabaklandığında Deri temiz olur Evet Malikiler dibaatı temizleyici yollardan saymamışlar Yukarıdaki hadisi neza, Nezafet anlamına hamletmişler Temizlik anlamına hamletmişler. Yani ona yönlendirmişler. Hanbeliler de buna yakın bir iştihata bulunmuşlar. Şafiilere göre dibaatın mekru organizmaları öldürecek ölçüdeki kimyevi maddelerden olmasını önermişlerdir. Bu konuda geniş bilgi için bakınız Kitab-ı fıkr -ı Ala Mezahib-ı Erba'a Abdurrahman El-Cezeri Cilt Bir sayfa 36-37 Evet. Burada bu açıklama deri tabaklamakla temizlenmez. Mürdarın yani şer'i bir kesimle kesilmeyen hayvanın kemiği ve tüyü de necistir. Bakalım o konuyla ilgili. Hanefilere göre, hanefilerin mütemet görüşlerine göre, mütemet yani itimat edilen görüş. Mesela bir itimat edilen görüş var, itimat edilmeyen görüş var. Mütemet görüşlerine göre yani itimat edilen görüşe göre tabaklama ile köpek ve filin derisi temizlenmiş olur yani onlar diyorlar ki efendim mesela hanefiler e, efendim onların mütemet görüşü mesela itimat edilen bir görüşte yani e, temizlenmiş olmaz mütemet dediği zaman karşısında mütemet olmayan görüş var yani iki görüş var itimat edilen görüşe göre efendim tabaklamakla köpek ve filin deri, derisi temizlenmiş olur Diğer mezheplerde temizlenmemiş olur. Leşin üzerindeki kıl vesaire şeyler de temizdir. Yılan gömleği de temizdir. Yılan gömleği var ya mesela görüyoruz dağlarda. Buna bunun efendim kaynağı İslam fıkıh ansiklopedisi cilt 1 sayfa 76. Evet. Evet Ve ancak dedik, e, insanoğlunun derisi, tüyü, kemiği necis değil, bundan müstesnadır. Evet. Birinci kitap, birinci bölümün yani birinci faslın delilleri. Tabaklamanın delilleri. i̇bn Abbas radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Deri tabaklandığında temiz olur, köpek ve domuz hariç. Bu hadis kitapları, bu hadis şu kitaplarda geçmektedir. Bakın, burada bayağı hayli bir efendim kaynak var. Tirmizi rivayet etmiş libas kitabından. Müslim rivayet etmiş. Efendim, 30, 27. hadiste, 365. hadiste Ebu Davud rivayet etmiş. Nesai rivayet etmiş, Darimi rivayet etmiş. Muvata rivayet etmiş, Müsned-i Ahmet rivayet etmiş. Taç, cami-ül üsül, fi'e hadis rivayet etmiş. El-Mühezzep rivayet etmiş. El-Um rivayet etmiş. Tahare, İmam nevevi el Mecmu şer-ül müezzepte rivayet edilmiş. mûn Muhtaçta rivayet edilmiş. Haşyet-ül rivayet edilmiş. Fikiz sünnede rivayet edilmiş bu hadis. Evet. Bunu domuz ve köpek necisliği ile ilgili delillere gelince... Domuzun necis oluşu şu ayeti kerime ile sabittir. Leş, kan ve domuz eti Allah'tan başkası adına boğazlanan boğulmuş vurularak öldürülmüş yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış ve canavar parçalayarak ölmüş olan canları çıkmadan kesmeniz hariç dikili taşlar, putlar, heykeller üzerine boğazlananlar, hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bu efendim Maide suresi ayet 3. De ki bana inen vahide Kur'an'da yiyen bir kimse için yiyeceği şeyden leş, akan kan, Necis olan domuz ve Allah'tan başkası adına bir fısk olarak boğazlanan müstesna sizin haram kıldıklarınızda haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Bu da efendim şu ayet-i kerimede geçiyor. En'am suresi ayet 145. Köpeğin necis oluşu, oluşu da şu adet-i şeriftir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinizin kabından bir köpek su içerse. O kabı bir to biri toprak ve su ile karışık olmak üzere yedi defa yıkasın. Evet. Bu da bu hadisi Müslim rivayet etmiş, Darekutni rivayet etmiş. Bu deliller köpek ve domuzun necisliği için yeterlidir. Darekutni ve hakimin rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin evine çağrıldı ve gitti. Sonra başka bir eve çağrıldı ve gitti. Sonra başka bir eve çağrıldı gitmedi. Kendisine bu anlatılınca filanın evinde köpek vardır buyurdu. Filanınkinde de kedi vardır. Denince kedi pis değildir dedi. Bundan köpeğin necis olduğu anlaşılmıştır. Evet. Bu da yine İslam Fıkıh Ansiklopedisi cilt 1 sayfa 110. Evet. İnsan ölüsü ile ilgili deliller Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu: "Andolsun biz Adem oğullarını şerefli kıldık." İnsanoğlu niye efendim e, temizdir? Çünkü şerefli olduğundan ötürü, müşerref olduğundan ötürü, mukerrem olduğundan ötürü. Bunu İsra suresi ayet 70. Diğer bir ayette ise "Biz insanı en güzel şekilde yarattık." Bu da Tin suresi ayet 4. Hadis-i delil ise şöyle. Ebu Hureyre Cünüp iken Medine sokağının birinde Kendisini peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi Karşılamış Ebu Hureyre yanında Savuşup gittim Ebu Hureyre gitti ve yıkandı Sonra geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sen neredeydin ya Ebu Hureyre Diye sordu Ebu Hureyre de cünüp idim Tahretsiz olarak seninle birlikte Oturmak istemedim Diye cevap verdi Bunun üzerine Subhanallah Mümin mürdar olmaz buyurdu. Yani burada taresiz olarak efendim bir açıklama var. Yani ben cünüp olduğum halde cünüplükten yıkanmadan yanında oturmak istemedim. Bu istemedim şeyinden ötürü yani Ebu Hureyre'nin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında cünüplü iken oturmasını sakınca gördüğünden ötürü bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü de, subhanallah mümin mürdar olmaz. Evet. Yani subhanallah derken burada mesela o Ebu Hureyre'nin tahmin ve zanındaki durumunu bertaraf etmek için subhanallah diyerek onu uyarıp o cünüplü haliyle yanında oturulmasının sakıncalı olmadığını ileri sürmüştür ve onu açıklamıştır. Burada mürdar olmazdaki yani bir mümin cünüp oluşu onu mürdar pis yapmaz. Yani niye mesela? efendim mürdar olmaz. Yani eğer mesela bir insanın cünüp olmasıyla efendim necis olma, olmakla necis olmaz. Çünkü insan yaratılışı bakımında en güzel bir biçimde yaratıldığından ötürü onun isabet ona cünüplük isabet etmesiyle pis olmadığı gibi başka birisinin yanında oturmasıyla de bir sakıncası yoktur. İnsan en iyi bir şekilde yaratılışı ve şerefli oluşu İsra yetmiş ve Tin suresi efendim dört ayet-i kerimelerde geçmişti. Evet burada bununla ilgili efendim konuyu bitiriyoruz inşallah. Zaten saatimizden donmak üzere. Birinci kitap birinci bölümün yani birinci faslın soruları ve cevapları tabaklamanın hükmü birinci bölümde bir meyte şer'i kesim ile kesilmeyen bir hayvanın derisi ile nasıl temizlenir? Cevap 5. Meyte olan bir hayvanın derisi tabaklamakla temizlenir. Burada bu soru cevapla yani okumuş olduğumuz, yapmış olduğumuz dersin bir nevi efendim yeniden canlandırarak efendim kafada kalması için soru ve cevap. Cevap meyte olan bir hayvanın derisi tabaklamakla temizlenir. Tabaklandıktan sonra o derinin kullanışı helaldir. 6- Hangi hayvan deri hayvanların derileri tabaklanmakla temizlenmez? Cevap 6. Domuz ve köpeğin derisi tabaklanmakla temizlenmez. Bunun teferruatını mezhepler arasında gördük. Sade burada efendim kısa özlü olarak meseleyi ele alıyoruz ki özlü bir şekilde kalsın, kafamıza da kalsın. Evet. Soru 7. Bir domuz veya köpek bunlardan birisinin temiz olan bir hayvan ile Koyun veya keçi gibi bunların birleşmesinde doğan yavrunun derisi temiz olur mu? Cevap Domuz ve köpeğin temiz olan bir hayvanın birleşmesiyle doğan yavru da domuz ve köpek gibidir. Tabaklansa bile yine temiz olmaz. Velev ki baba köpek ana keçi veya baba keçi ana köpek veya domuzdan olması fark etmez yine necistir. Ölü hayvanın kemiği veya tüyü necis olur mu? Ölü hayvanın kemiği de tüyü de necistir. İnsanın ölüsü kemiği ve kılları necis olur mu? İnsanın ölüsü kemiği ve kılları da temizdir. ''Khitamuhu misk ve fî zâlike fel yetenâfesîl ''Onun sonu misktir, bunda imrenecekler imrensin.'' Mutaffifin suresi ayet 26. İnşallah gelecek bölümde ikinci bölümü işleyeceğiz. Bu da efendim tabakların, e, yem, mesela altın ve gümüş tabaklarda yemenin hükmü ile ilgili olacak. Burada kalıyoruz. Bir dahaki dersimizi bunu işlemiş olacağız inşallah. Evet. Bu arada. Bir iki dakikamız var Evet bu arada Şöyle bir tevhidle ilgili yine Bir e, Şiir okumak istiyorum Allah her şeyi işitir Rabbim Allah her şeyi işitir Karanlık gecede siyah karıncanın sesini işitir. Isız yerlerde solunan nefesi işitir. Onun için Rabbim hem tektir hem de bir. Rabbim iki kişi arasındaki fısıltıyı duyar. Yağan yağmurların şırıltısını duyar. Yatan insanların hurultusunu duyar. Sessiz gecede olan her hışıltıyı duyar. Esen rüzgarların esintisini duyar, Çöllerde olan her hışıltıyı duyar, Hastalarda olan iniltiyi duyar, Şarıl şarıl akan suların şarıltısını duyar, Kur'an okuyan insanın okuduğunu duyar, kalpte beslenen her duyguyu duyar, Zikreden kulların zikrini duyar, Şükreden kulların şükrünü duyar, Fikir veren kulların fikrini duyar, dua eden kulların duasını duyar, ağlayan kulların sesini duyar, hıçkıran kulların hıçkırığını duyar. Meleyen kuzunun sesini duyar, öten kuşların ötüşünü duyar, şefkatli annenin bebeğini öpüşünü duyar, gizli yerlerdeki kulların ağlayışını duyar. Dünya ve ahirette olan her şeyi Allah duyar. Cennetteki bülbülün ötüşünü Allah duyar. Cennetteki hurilerin selamını Allah duyar. Cennetteki müminlerin kelamını Allah duyar. Mezarda sual meleklerin seslerini Allah duyar. Mezarda azap çekenin iniltisini Allah duyar. Kaynayan cehennemin harıltısını Allah duyar. Cehennemliklerin birbirine bağırtısını Allah duyar Zebanilerin çağrıltısını Allah duyar Dağlanan cehennemliklerin ah sesini Allah duyar Nefes nefese kalmış nefes almayanı Allah duyar Kurtarın diye çağıranın sesini Allah duyar Keşke bir toprak olsaydım diyen kafiri Allah duyar Keşke Müslümanlar gibi olsaydım diyeni Allah duyar Müminlerin cennetteki sevinçlerin paylaştığını Allah duyar. Müminlerin cennetli, cehennemliklere haykırışını Allah duyar. Evet. Muhammed Şamil. Gel bakayım ne okuyduysan onu sen oku bakayım. Muhammed Şamil. Evet. Burada tam saatimiz da doldu. Dokuzda başladık. Saat on. Evet. Şimdi bu aradan sorumuz cevabımız varsa bu arada efendim onları toparlayalım. Buyurun. Sağdan başlayalım. Şeyin efendim. Şeyin efendim. <Gülüyor> ee, <gülüyor> Ağzınıza sağlık babam. Burada özellikle domuz ve köpek vurgulanıyor. Domuz zaten ayette de belli açık aran bulunduğu necis oldu. Yalnız e, hayatta da, yalnız köpek e, köpek kavramından ne anlamamız lazım? Bizim bildiğimiz e, evcil olan köpekler mi? Yoksa bu daha geniş bir tanım var mı bunun? Köpeklerken köpekçi köpek çeşitleri girer mi? Mesela bir yabani köpek girer mi? Bir kurt girer mi bunun içine? Veya bir yabani hayvanlar girer mi? E, Et yemmayan veya leş ya mesela aylar yiyorlar bunlar da bu tarz hayvanlar da gelip, köpekten anla, köpekten anlatılmak istedikten sadece bildiğimiz bizim bildiğimiz evcil olan köpek evet. sorun içine hocam açmak açısından ben de soracaktım da tamam. ayrı olmasın diye bir tamam. katkıda bulunabilirsem tamam. mesela hocam burada e, köpeğin neciz olma durumu köpeğin ev içerisinde beslenmesinden mi kaynaklanıyor yoksa Misal diyelim köylerde misal besliyor ama adam işte bahçesine, tarlasına koyuyor yani evinden uzakta işte yemini veriyor onla herhangi bir temas falan da çok girmiyor. Böyle olmasında bir şey var mıdır hani bir e, ruhsat olabilir mi yoksa bu e, haram şey necislerin noktası ev içerisinde hemhal olunmasından mı kaynaklanıyor Allah razı olsun. Soru soru olarak aşağı yukarı hemen ikinizin benzer bir noktası. Şimdi köpek cinsine gelince köpek cinsine herhangi bir ayrım durumu yok. Yalnız köpen siyah köpeği daha çok biraz efendim işte onda bir ayrım durumu söz konusu olmuştur. Fakat yine o da o necistler içerisindedir. Yani hiçbir tanesi ayrılmaz. Yalnız av köpeği ve çoban köpeği bundan ayrım olmuştur. İkinizin sorusuna da. Efendim şimdi efendim av köpeği ee, mesela zaten ileride efendim kitabı Said diye mesela al av kitabı avlamakla ilgili kurban kitabı efendim işte kesme kurban etme ile ilgili mesela efendim kitaba geleceğiz inşallah ömrümüz yeterse bu işe şimdi orada efendim köpeğin mesela yani mesela az önce mesela mezheplerdeki e, şeyi okuduk mesela görüşleri okuduk yani tabi bu görüşler biz, biz sadece bunu şey olarak yani böyle bir efendim dipnot olarak veya işte kısa bir özlü olarak buraya koyduk. Bunun üzerinde çok münakaşalar var yani çok derin, çok teferruatlı, çok şeyi görüşler var yani. İşte bununla beraber mesela efendim çoban köpeğiyle av köpeği her ne kadar bak dört mezhepte köpeğin necis olduğunda mesela kimi iki mezhep, Birisi efendim işte salyası suyu tersi necis olduğunda onun dışındaki şey necis değildir dedi. Bir mezhepte hiçbir şekilde necis değildir dedi. İki mezhepte kesin necistir dedi. Hanbeliler şafiiler. Onun için şimdi böyle olmakla beraber efendim fakat o necis diyen alimler de av köpeğiyle çoban köpeğini ayırmışlardır. Evet. Tabi. Mesela diyelim ki eviniz dağın başında bir tek haldedir. Sadece işte efendim evin başkasına zarar vermemesi bakımında efendim o bir nevi işte bekçikli diyelim. Efendim o noktada siz efendim o köpeği alıp mesela şey yapmanızda bir sakınca yok. Ama işte keyfi olarak al getir, evde sakla, besle efendim bu böyle bir şey haramdır. Efendim onun için... Böyle olmakla beraber şimdi av köpeğine gelince av köpeğinin de şartları var. Mesela av köpeğinin yakaladığı her hayvan temizdir. Dikkat buyurun. Nasıldır? Nasıldır? Şimdi bizim memlekette taziler vardı o da bir köpek çeşidi şöyle ince bir zayıf şey o da bir köpek çeşidi yani o da köpektir yani. Şimdi onlarla ava çıkardılardı mesela. Şimdi bir mesela biz çocukken bunu çok görüyorduk. Zaten şer, şer, şeriat e, efendim e, literatüründe de bu izahatlar yapılıyor. İleride inşallah bu geleceği için ben bir sana bir dipnot olarak kulaktan dolma olarak da bunu duyarsanız ilerideki de, ders daha ha bak zaten bu, bu böyle bir konu geçmişti. Şimdi mesela e, diyor ki mesela hem hadiste geçiyor hem talim yönüyle mesela bunun talim edilmesi noktasında. Mesela şimdi bir köpeği siz o köpeği eğittiğiniz takdirde köpeğe git dediğiniz zaman giderse, dur dediğiniz zaman durarsa, yakala dediği zaman yakalarsa, bırak dediği zaman bırakırsa bu köpeği bu hale getirinceye kadar eğitin. Ve oluyor da mesela şimdi biz çocukken mesela bazen öyle köpekle şey yapıyorduk mesela kendimizi alıp götürüyorduk daha diyordu ki işte falan köpeğin bir isim koymuştuk, şu köpek işte git şunu yakala diyorduk, hemen bir koşuyordu dur diyorduk hemen duruyordu. Şimdi siz o köpeği yakala, mesela eğittiğiniz takdirde o köpek efendim o eğitim neticesinde o eğitimi aldığı zaman o avını alıp yakalayıp öldürmez. Ama böyle eğitilmemiş bir köpek avladığı avını mesela o eğitim görmüş köpek avladığı avı boğarsa bile yine helaldir. Çünkü eğitilme eğitim yoluyla elde edilmiştir. Aynen silaha benzer. Siz şimdi mesela Sa o köpeği şeye salı verirken mesela ava salı verirken bismillah diyerek sal saldıracaksınız o köpeği. Mesela silahtaki diyelim şey geçiyorsunuz. Daha efendim tetiği çekmeden bismillah diyerek çekeceksiniz. Hani nasıl biz mesela hani biz işte bir hayvana keserken bismillah Allahuekber diyoruz ya. on Allah'ın adını anarak salı vereceksin. ister o hayvan düşüp, düşüp ölerek olsun, ister mesela yetişin yani. Yetiştiğiniz takdirde eğer sağ bulduysanız keseceksiniz. Öldüyse zaten o, o helaldir. Çünkü o eğitim yoluyla efendim meydana gelmiştir. Bu da bir silah hükmünde oluyor. Yani bu iki köpek istisna edilmiştir. Buna zaruret hali olduğu için. Çoban köpeği niçin? Çünkü eğer köpek olmazsa zaten siz o sürüyü kurtlara korumanız mümkün değildir yani. Koruyan Allah'tır bak. Şimdi buna, buna da iyi dikkat etmek lazım. Buna da şirke giren yollar da var. Eğer bir adam dese ki mesela benim köpeğimi, benim işte sürümü köpek korudu derse Allah'ın şirk koşmuş olur. Köpek vesiledir efendim. E, koruyan Allah'tır. Yani orada bir tedbirdir. Yani siz eğer ki mesela dağın başında bir çobanlık yapıyorsanız, köpeği mesela efendim e, alıp da besleyemiyorsanız yani o köpekle mesela çobanlık yapamıyorsanız zaten sizin efendim o hayvanları kurtlarda şey yapmanız, sel selamette bulmanız mümkün değildir yani. Bir şekilde şey olur. Ya ama bir, bir köpek var ki saldırdığı an kurdu boğuyor yani. Böyle bir köpek de var yani işte onun için bu iki köpek istisna edilmiştir. Evet. Başka sorusu olan var mı? Evet. Selahat Efendim? Soru. Peki. Başkan? Sorusu olan? Buyurun. Bir defa aslında baba bizim konunun dışında da bir av konusu gelince bu bizim küçükken keçileri otatmaya götürmüştük de. Tren yolundan geçirirken bir tanesine tren vurdu. Evet. Ee, Tabii biz başına hemen gittik. Daha ölmemiş, can çekişiyordu. Şey bulamadık tabii Bıçak aradık da oradan bulamadık. Eve koşup gidip gelene kadar orada öldü. o Dolayısıyla eti onun herhalde şey... Evet. Yenmez galiba Yenmez. değil mi? Onu? Şimdi e, burada zaten hiçbir şekilde e, şer'i kesimle kesilmeyen bir hayvanın eti yenilmez. E, balık müstesna balık efendim kendiliğinde ölmüşse de gidip onun ölüsünü alıp yiyebilirsiniz. Ondan sonra bir de mesela taş, kemik gibi bir şeyle hayvanı kesmek de murdardır. Bir de hayvanın herhangi bir efendim yerinde bir et koparmak o da mırdardır. E düşünün bir insanı düşünün o da can taşıyor. Siz işte, diri diri olarak efendim bacağının efendim butunu kesin ne olur? o insan acı çeker. Yani orada ya dur bakayım benim canım et istiyor. Ben şu efendim işte koyunun butundan efendim alıp keseyim. Bu bunun pişirip yiyeyim derseniz o, o leştir. Onu yemesi haramdır. Bu işte buna paralel olarak. Evet. Burada başka sorumuz var mı? Yoksa sıkıntı yok. Mahmet Şamil gelecek miydi? He? Muhammed Şamil'i çağır bakayım gelsin burada okuyacaktın. Bugün okumayı okumasız olmaz. Gel Muhammed Şamil. Heh. Gel oğlum. Evet. Buyur yavrum. E ırz billahimin Bismillahirrahmanirrahim. Kul he, Allahu ahd, Allahu samet, am yiled ve am yule, ve am yeküller he, kuvvan ahd. Gül aüzüb, aüzüb Allahim, in Şeydan rahim Gül aüzüb, birab. بِالفَلَكِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَكَ وَمِنْ شَرِّ وَسْقِنْ غَس واس نَفَسَاتِ فِي الْأُغَطْ هَذَا وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الذي يوسوس صدور في صدور من الجنّات الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرحبا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 ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقاد ومن شر حاسد إذا حسد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 Allah'ı yasusu, fi Allah Evet. Başka soru sorulamarmı? Ham. Bismillah Allah'a ve Muhammed'in ve ve Subhan Rabbike Rabbil Azzati Amma yasifun ve selamun ala Mursalin ve Rabbil Lillah Rabb al-Fatiha ma al salawat. Allahum a celi ve nabiina Muhammed esmilla rahman rahim. Alhamdulillah Rabb alaam. Al Rahim mustaqim I